Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahibi ecra'in. Cenab-ı Mevla'dan evvela bu geçen dersimizden bu yana aramızdan ayrılan Müslüman kardeşlerimize dünyalarını değiştirer, ahirete intikal eden, rahmet rahmana intikal eden kardeşlerimize ve bilhassa ayrılığıyla ve vefatıyla bizi üzüntüye boğmuş olan Mehmet Taş Kral kardeşimize Allah'tan gani gani rahmetler niyaz ederiz. Cenab-ı Allah hesapsız ve azapsız olarak onu gariki rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Yarın öbür gün biz de aynı haliyle halleneceğimizde bizlere de rahmet nazarıyla bakmasını rahmet ve mağfiretiyle bizleri sarıp sarmalamasını her türlü şerden, kötülükten, afet ve beladan Hayattayken de, habirdeyken de, habir sonrasında mahyerden ta cennete selamet ve esenlikle gelinceye kadar da her türlü afetten musibetten ve halden bizleri muhafaza buyursun diye niyaz ederiz. Malum olduğu üzere Müminun Suresi Mümin affedersiniz. Mümin Suresinin sonlarındayız. Son olarak 76. ayet-i hatırlarda olduğu üzere Estağfirullah Cenab-ı Allah kafirlerin yeryüzündeki böbürlenme ve şımarıklıklarının bir cezası olmak üzere cehenneme girecekleri vakit kendilerine şöylece hitap edeceğini belirtmektedir. Hudhulu ebuame cehenneme halidine fiha. Cehennemin kapılarından girin içeriye. Orada ebediyen kalıcılar olmak üzere. İşte büyüklük taslayanların sonunda varıp barınacakları yer böyle kötü bir yerdir. Ne kadar kötü bir yerdir orası. Cehennemde barınacakları yer oldukça kötü. Çünkü ateş azabı dünyada da azapların en şiddetlisidir. Ahirette de elbette en ağır azap olduğu için kafirler onunla azaba uğratılacaklar. Cenab-ı Allah geçici dahi olsa bizleri cehennemden muhafaza buyurur. O rahmet ve lütfuyla bizi affen mağfiret eyler. Cehenneme uğramadan ayet-i kerimede belirtildiği üzere ve imminkum illa variduha aranızdan oraya geçmeyecek kimse yoktur. Oradan geçmeyecek kimse yoktur. Yani bu sadece bir geçiş olacak ve bu esnada ashab kiramdan tabiinden gelen rivayetlere göre cehennem o vakit müminler için Hiçbir şekilde kafirler üzerinde veya cehennemde azab edilecekler üzerinde gösterdiği etkiyi göstermeden üzerinden geçip gidecekler cennete gidecekler ayet Kerime'nin söylediği budur. Bu mutlaka her mümin için bazı ulemaya göre tefsir halilerine göre tahakkuk edeceğinden biz oradan geçeceğiz. Ama Cenab-ı Allah bizleri oradan asan ve azapsız olarak Geçip gitmek şeklinde ayet-i kerimede asgari ve vazgeçilmez miktar neyse o şekilde azaba uğramadan geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Allah bu şekilde Yüce Rasulüne ve dolayısıyla müminlere kafirlerin, müşterilerin, müşterilerin durumlarının nasıl olacağını gösterdikten sonra Müminlere kâfirlerin durumlarını da dikkate alarak ibret almalarını emretme manası da dahil olmak üzere diyor ki kâs bir o halde sabret. Yani imanın üzere sabret, insanları İslam'a davet etmekte sabır ve kararlı ol dininin gereklerini yerine getirmekte sabra devam et, dinini kullara ulaştırıp yeryüzünde hakim olmak için gereken mücadeleyi ne şekilde olması gerekiyorsa öylece vermeye devam et ve bunda diren. Bu yolda ilerlerken veya zikredilen bu hususları yapmak isterken ve benzeri paralel diğer işleri ortaya koymaya çalışırken zorluklar, sıkıntılar, çaresizlikler, adavetler, zararlar, kinler, garezler, kıskançlıklar hatta ve hatta zulümler ve baskılarla da karşı karşıya kalınabiliyor. Bunlar tarihte de Günümüzde de, gelecekte de, her durumda Allah'ın sadık kullarını, samimi kullarını bekleyen vaziyetlerdir. İşte bütün bunlar üzerinde davan yeryüzünde en üstün, en yüce dava oluncaya kadar, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar yapman gereken neyse, yapmaktan geri kalmadan, geri durmadan, zafer gecikti gibi hızlanmalara, yakınmalara meydan vermeden davan üzerinde sabret ve devam ediyor. Niçin? Çünkü Allah verdiği sözün hak olduğunu belirtmekle yetiniyor. Bu sözün gerçekleşecek zamanı budur demiyor. Bu bunu kendisine saklıyor. Ama bizden Allah'ın vaadinin er veya geç tahakkuk edeceğini edeceğine iman etmemizi istiyor. Işte. Şartlar aleyhimizde olabilir. Veya bize öyle görünüyor olabilir. Ama Cenab-ı Allah bizim aleyhimizdeki şartları her zaman için lehimize tebdil edebilmek kudretine sahiptir. tekim farkında olmadan kimse ya bazen arif kullar dışında, bilenler, anlayanlar dışında herkesin fark etmeyeceği bir yerden Allah dininin yardımcı. Olmadık bir yerde. Rızık nasıl insanın bazen beklemediği ve ummadığı yerden geliyorsa, zafer de ummadık bir zamanda ve beklenmedik bir vakitte gelebilir. Onun için biz Allah'a olan, Allah'ın vaadine olan güvenimizi, inancımızı daima en yüksek seviyede tutuyoruz. Allah'ın vaadi haktır. Yani er veya geç gerçekleşecektir. Allah'ın dini hakim olacaktır. Beşeriyetin kimisi iman ederek Allah'ın hükmünün altına girecektir. Kimisi iman etmemekle birlikte Allah'ın hükmünün kendisine hakim olmasını kabul edecek ve dünyada kendi dininin veya inancının hakimiyetinin bile kendisine vermeyeceği imkanları İslam'ın kendisine vermiş olduğunu görerek gerekirse o dahi bu dinin hakimiyetini müdafaa edenler arasında olacak. Çünkü İslam adaletle hükmettiği zaman her zaman için gayrimüslimler İslam'ın adaletini kendi dinlerinden olan ama en ufak bir mezhebi farklılıktan dolayı kendilerine zulmeden, kendidin daşlarına tercih etmişlerdir. Tarihte bunun sayısız örnekleri var. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh Kudüs'ü yeniden fethedip Rabbim tekrar inşallah yeni Selahaddinler eliyle Kudüs'ü tekrar asıl sahiplerine iade edecektir elbette. Buna buna da iman. Fethedi zaman ilan ediyor. Her kim Dininde kalmak istiyorsa kalabilir. Dininde kalmak istemekle beraber bizim hakimiyetimiz altında kalmak istiyorsa kendisinin can, mal ve din hürriyeti teminatımız altında olmak üzere yine kalabilir. Yok kalmak istemiyorum. Ben en yakın benim dindaşlarımın yanında emin olacağım bir yere kadar beni götürün derse onu da yaparım. Hani kitaplarının naklettiklerine göre bir kadın eski komutanlardan yani savaşta ölen komutanlardan birisinin bir karısıdır. Onlarla beraber ziynet eşyalarını vesairesini alıp siz beni Antakya'daki Haçlı kompluğuna kadar ulaştırın der. Tamam. Salahaddin yanına askerlerini veriyor, çuluğuyla, tömüğüyle beraber arabasıyla, atlarıyla her neyse Haçlı koltuğuna kadar getiriyor. Daha açlılara hudutta teslim edilip Müslüman, Salahaddin Müslüman askerleri geri dönmekteyken aynı kadının feryadı durun durun durun gitmeyin diyor. Beni de götürün. Niçin? Çünkü daha Haçlı koltuğunun hududundan içeri girer girmez üzerinde değerli yanında değerli eşyane ne varsa ondan Almışlar soyup soğan açıyor. Seni hemen geri gönder, geri alın götürün. Tekrar sizin hakim olduğunuz topraklarda yaşa. Ömer radıyallahu anh zamanında Bizans'ın hakimiyeti altında olan bugünkü Suriye'deki Hıms kenti Ebu Ubeyde İbnül Cerrah tarafından Uzun bir süre muhasara edildikten sonra teklif geliyor kaledeki papazlardan, din adamlarından bize din hürriyetimizi, hayat hakkımızı tanıyacaksanız biz size kaleyi teslim ederiz diyorlar. Teslimi anlaşılıyor cizye ödemeleri şartıyla ve Anlaşması yapılıyor, imzalanıyor. Kısa bir süre sonra Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh. Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği sıfat ile bu ümmetin emini onlara haber gönderiyor ve onlardan alınmış olan cizye ile birlikte. Dör ki biz sizinle sizi korumak üzere anlaşmış ve bu cizyeyi sizi korumanın karşılığında almış. Şu anda duyduk ki Tarsus taraflarından itibaren üzerimize büyük bir Bizan sordusu geliyor. Biz o orduyla savaşırken sizleri koruyamayacağız. Dolayısıyla sizden almış olduğumuz ve sizi himaye etmemizin karşılığında tahsil ettiğimiz bu cizyeyi size geri veriyoruz. haber gönderiliyor. Siz bize tekrar muzaffer olarak geri dönmeniz için biz Allah'a dua edeceğiz. Çünkü sizin adaletiniz bizim için düşmanlarımızın zulmünden çok daha makbuldur Ve gerçekten İslam ordusu Bizans ordusuna karşı zafer kazanıyor. Tekrar düşmanların Hakimiyetine giriyor. Aynı şartlar. Meşhur sözdür. Bizans din adamları İstanbul'un fethi esnasında söyledikleri şu söz tıktır. Biz surlarımızda kardinal şapkası göreceğimize Müslüman sarı görmeyi tercih ederiz. Buna sebep neydi? Zamanların Allah'ın vaadine inandıkları için vaktiyle Allah'ın vaadinin zamanı gelince tek tek tahakkuk etmek. Cenab-ı Peygamber vaat etmişti. Hendek gazvesinde Hendek gazvesi öyle bir gazvedir ki çok zorlu bir gazve. Çünkü Mekkeli müşrikler dışarıdan bütün Arap Yarımadası'ndan asker toplayıp gelmişler. Savaşçı toplayıp gelmişler. Yahudileri setetikte bekliyorlar. Müslümanları arkadan vurmaya hazırdırlar. Bedine Yahudileri. Hem de kazılıyor. Kazılırken sahabe arasında paylaştırılmış. Sizler filan oğulları bu kadar, filan oğulları burası, filan oğulları burası diye. Birilerinin önüne Karşalayamadıkları bir kaya çıkıyor. Bıraksalar hendeyin hiçbir kıymeti kalmayacak. Onun da kazılması lazım ki bir asker atlayamasın, at atlayamasın vesaire. Hatta ok yerine göre ulaştırılamasın. Geride durulacak çünkü. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiliyor. Ya Resulallah bizi karşımıza çıkan bir kayayı parçalayamadı. Onu parçalamadan da işimizi yapamıyoruz. Resulullah gidiyor, eline azmayı alıyor. İlk vuruşunda Allahı u Ekber diyor. Medayin asılını gördüm diyor. İmşek çakıyor. Peygamber Efendimiz Allah'u Ekber diyor. Bir daha vuruyor. Tabi bu arada kaya bir miktar parçalanmış. Bir daha kazmayı sallıyor. Yine Allahu Ekber diyor. Üçüncü defasında Allahu Ekber kazmayı indirip Allahu Ekber deyip kazmayı indiriyor. Kaya tamamen dağılıyor. Yine Allahu Ekber diyor. Diyor ki ilk defa Allahu Ekber dediğimde Irak'ta Medain Kasrını gördüm. Fedai şehirlerinin kasrının eyvanlarını gördüm. İkincisinde Musra'yı gördüm. Musra o zaman zenginliğiyle, muhteşem evleriyle, saraylarıyla meşhur Suriye'nin başkenti adeta durumundaydı. Üçüncüsünde ise Konstantiniye'yi gördüm. İstanbul. Ve Bu gördüğüm yerlere ümmetimin mülkü ulaşacaktır. Aynen öyle oluyor. Önce Irak'ta, Medain ve arkasından Pars İmparatorluğu fethediliyor. Ondan sonra Suriye'nin aşağı yukarı Anadolu sınırlarına kadar olan kısımları fethediliyor. Ondan sonra da İstanbul fethine kadar Anadolu futuhati devam ediyor. Kuzeyden doğuya kadar ve İstanbul üzerinden de batıya geçiyor. Bunlar hep Allah'ın vaadidir ve gelecek? Acele etmeyeceksin ama hedefe ulaşıncaya kadar da durmayacaksın. Tarihe bu şekilde yön verilir. Tarihi bu şekilde İstikametini alır. Tarih, Marksistlerin ve benzeri tarih nazariyecilerinin dediği gibi zorunlu değildir. Tarih bize bir şey dayatmıyor. Tarihin faal unsuru biziz, biz insanlarız. Tarihi biz yaparız. Bizim irademiz, bizim tercihlerimiz Bizim tercihlerimiz, istikametindeki mücadelelerimiz tarihi şekillendirecek. Biz ne kadar aktifsek, ne kadar sünnetullah'a uygun, İslam'ın emirlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde tahnedeysek, tarih ifade yerindeyse bizim akidemizle boyanır. Akidemizin rengini alır ama böyle yapmazsak başkalarının üzerinde etki bırakan pasif, aktif olmayan, faal olmayan bir nesne durumuna geçersek biz tarih yazan değil, tarihin üzerlerine yazıldığı kitabe haline geliriz. Yani sömürülen oluruz, yani edilgen oluruz. Yani başka medeniyetlerin ve güçlerin, emperyalistlerin mahkum. Üzerimizden zulmün ve küfrün her türlü hakimiyetini gerçekleştirmek mücadelesini verdiğimiz oranda Allah'ın hak vaadi gerçekleşir. Evet. O hede bir, direneceğiz. iki ümidimizi kaybetmeyeceğiz. İşte bu ayet kelimenin bu kelimeleri, aşağı yukarı dört kelimesi. Kabret, inne va'dellahi hakkun sasbır. Kabret bu bir kelime. Va'dallah, iki kelime üç, hakkun haktır Kabret, muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Hadi inne'yi de kelime olarak saydık, eder beş kelime. Bu beş kelime Müslüman hayatının ifade ise çizgisidir. Biri dışa yansıyan noktayı temsil eder, öbürü iman ve geleceğe ümitle bakmak noktasını temsil eder. Biri zahiri temsil eder, biri batını temsil eder. Batında Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanacağız. Zahirde de o hak vaadi gerçekleştirmek mücadelesinde sabır ve sebatla devam edeceğiz. Sen sabrettin, Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanarak mücadeleni sürdürdün. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِلْهُمْ Eğer biz sana o kafirlere vaad ettiğimizin bir bölümünü gösterecek olursak, yani onlara tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sen de gözlerinle görecek olursan gösterirsek, اَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ ya da ondan önce de senin canını alabiliriz. Öyle illa e, onları yenik düşürdüğün tarumar ettiğini görmek durumunda değilsin. Ama bir gerçek var, ona iman edeceksin. Allah'ın vadi hak ve en uzak vadi ifadelerindeyse, ilayna yurjaun. Merak etme. Dünyada sen istediğin gibi onların zelil olduğunu göremeden öldün olabilir. Herkes kafirlerin hak ile eksan olduğunu görecek diye bir vaat yok. Bu birileri o uğurda çalışır, birileri zamanında bu tamamen gerçekleşir. Böyle olsa bile ya Allah'ın vaadi gerçekleşir, onların başına yaptığımız tehditlerin bir bölümü başına, başlarına gelir yahut sen o tehditler onları gelip yakalamadan önce ölürsem, senin canını alırsak yurcaun, <gülüyor> onlar bize döndürüleceklerdir. Burada ufak bir dil inceliğine tevas etmek istiyorum. Arapçada vefat kelimesi malum bir fiil olarak kullanılmaz. Yani Türkçe'de Ali vefat etti, Ali öldü dediğimiz zaman bu fiilde, fiil etken bir cümledir. Vefat edenin Ali olduğunu yani ölme işini Ali yapıyor. Daha anlaşılır olmak üzere söylüyorum. Ölme işini yapan Ali'dir. Ama Arapçada fiil edilgen olarak vefatta, ölümde fiil edilgen olarak kullanılır. bin Ahmet denilmez. Veya Ali denilmez veya Beşir denilmez. O zaman fail Beşir olur. Ali olur, Ahmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Hayır. Arapçada bu fiil meçhul olarak kullanılır. Ali vefat ettirildi, Beşir vefat ettirildi anlamında kullanılır. Yani canı alındı. Çünkü ben kendi kendime ölmüyorum. Ben kendi kendimi öldürmüyorum. Beni bir öldüren var. Bana hayatı kim veriyorsa beni öldüren odur. Dolayısıyla burada ev te tevaffa denilmiyor. Ya da sen ölürsen demiyor. Ne diyor? Yahut biz senin canını alırsak. Ki i̇şin hakikati budur. Burada dilin hem hakikate uygun olmasının önemine işaret ediliyor, hem de dinin inanç ile çatışmayan bir şekilde, bir formda kullanılması gerektiğine işaret ediliyor. Bunlar önemlidir. Çünkü bir fiili asıl failine, öznesine izafe etmezseniz işler karışır. O zaman hangi fiil, kimin sahibi dolayısıyla mesuliyet veya hakikat manada o işi ifa edecek olan kimliği ortada olmaz. Onun için diyor ki اَوْنَةَ وَفَّيَنَّكَ Ya da senin canını biz alırsak وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Bize döneceklerdir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Andolsun biz senden önce Birçok rasuller gönderdi. Evet. Hayırlarını Allah'tan başkası bilemez. Onun için biz peygamberlere iman ederiz, rasullere, nebilere iman ederiz derken Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilenlere isimleriyle zikredilmeyenlere de icmalen, toptan iman ederiz. Kullun <Gülün> âmana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasul ediyor Değil mi? Hepsi Allah'a, meleklerine, taplarına ve rasullerine iman etmişler. Üminler. Üminler de rasul de. Tamam. Dolayısıyla Rasulullah'tan önce birçok rasuller ve nebirler gönderilmiştir. Evet. Minhum men kasasına aleyke ve min onların kimlerini sana biz kıssalarıyla anlattık kimilerinin kıssalarını sana anlatmadık ve ma kana li rasulin an bi ayetin illa bi hiçbir resul Allah'ın izni olmaksızın kavimlerini iman etmeye mecbur edecek türden bir mucize yetir göster. Rasul, Resul Allah'ın emri ile ondan istenen mucizesi ve izniyle ondan istenen mucize neyse onu gösterir. Salih Aleyhisselam'dan mucize istediler. Cenab-ı Allah kendisinden bu konuda izin istedi. izin verdi ve Kör bir kayadan, ağır bir kayadan on aylık gebe muhteşem, muazzam bir deve çıktı Öyle muazzam ki bir gün hoca kavmin pınarını, suyunu içiyor. Ertesi gün o içti, su, içtiği su kadar onlara süt veriyor. Bir gün su onların, bir gün su dişi de verendi. Peygurusunundur. Bu e benzeri biz senden önce bir takım rasuller gönderdik, birçok rasuller gönderdik. Kimilerinin kıssalarını sana anlattık, kimilerinin de anlatmadık. <gülüyor> Bununla birlikte hiçbir Rasul Allah izin vermeden hiçbir ayet mucize ortaya koyamaz. Nuh aleyhisselam Allah izin vermeden tufan için gemiyi yapmadı yapamaz. İsa aleyhisselam izin Allah izin vermeden ölüleri diriltemezdi. Cenabı Allah Yusuf aleyhisselamış olsaydı Rüyaları doğru bir şekilde yorumlayamazdı. Ne için? Daha surenin ta başında söylüyor. Sana rüyalarının yorumunu öğretecek Cenab-ı Ve buna benzer. Allah'ın izni buna hepsi birer mucize. Peygamberlerin hem kalbi ve akli mucizeleri var, hem maddi mucizeleri var. Maddi mucizeleri göz gördüğü zaman kalp onların insan tarafından ortaya konulamayacağına kesin olarak hükmet. Ve bunu yeri gelir aczini de itiraf eder. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinde Firavun'un itiraf anlamına gelecek tutumlarında olduğu gibi, onlar kabul edilmek zorundadır, inkar edilemez, karşı konulamaz. Ama mucize gösterildiği halde Peygamber tarafından Allah'ın izniyle, kavim iman etmeyecek olursa, artık onların Eceli, e ecelleri, vadeleri bitmiş, sona ermiş, tükenmişti. Geçmişte bu böyleydi. Ve izâ emrullah yani Allah'ın izniyle ayetler, mucizeler gösterildikten sonra iman etmedikleri vakit Allah'ın azap emri gelecek. Allah'ın emri, azap emri geldiği vakit bu diyebil hakkı Hakk ile hüküm verilir. Yani o hükümde kimseye zulmedilmez. Ve orada batıl peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklar. Her şeylerini ne Dünyada en çok bel bağladıkları dünyadaki imkanları bile ellerinden avuçlarından kayıp gidecek. Onun zerresini dahi elde edemeyeceklerdir. Çünkü Allah artık onların bir şeyler sahip olabilme imkanını verdiği dünyevi hayatları bitmiştir, tükenmiştir. Hasat mevsimleri bitti artık. Hesap zamanı gelmiş oldu. Rafirler de bu şekilde hareket ettikleri için Cenab-ı Allah'a verecekleri hesapta ondan mükafatlar alarak değil aksine neleri var neleri yoksa kaybetmiş olarak çıkacaklardır hesabını edeceğiz. Niçin? Fahasire hunaliker <gülüyor> da. ve bunu ifade ediyor onların akıbetlerini anlatıyor. Cenab-ı Allah ifade edindeyse insanların kendi hallerine istedikleri gibi Devam edip gitmelerine lazım değildir. Onun için insanlığı her vesileyle uyarıyor. Bu ayet kelimelerde de gördüğümüz ve i̇şte burada da 79. ayet-i kerimede Cenab-Allah diyor ki korkuttu. Kafirlerin durumlarının ibret alınması için hatırlattı ve şimdi diyor ki Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Artık Cenab-ı Allah bu sefer nimetlerini hatırlat. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ı kullarına nimetlerini hatırlatarak sevdiririz. E Cenab-ı Allah bizim onları sevmemiz gerektiğini anlatmak üzere ona itaat etmemiz gerektiğini iman edip hayatımızı onun indirdiği rasulleriyle gönderdiği mübarek rasulleriyle gönderdiği Geri adlerine göre tanzim etmemiz gerektiğini hatırlatmak üzere nimetlerini bize hatırlatıyor önce. Allah, davarları onların bir kısmına binmeniz için bir kısmının da etinden yemeniz için yarattı. Yerine göre her ikisi için de kullanılabiliyor. Develer gibi. At çoğunlukla bazı diğer mezheplerden yenmiyor. Bunlar ve Allah-u Teala niçin yarattı? Ve bunlarda ne kadar faydalar ve mucizeler var? Bunları hatırlayın diyor. Davarları Allahü Teala sizler için yarattı. Kimine binersiniz, kiminden yersiniz. Ayrıca onlarda birçok daha başka menfaatleriniz de var. Etinden, sütünden, yağından, kılından, tüyünden, yap, yap yerine göre tırnağından, toynağından, boynuzundan dahi yararlanılabiliyor. Üstelik ve talabū 'alayhā hāce'ten fī İçinizde gizlediğiniz bir ihtiyacı onların üzerine binerek karşılamanız için diyor onları yarattı. Ve 'alayhā ve 'ale'l Hem o davarlar üzerinde Efendim attı deveyi katırdı. vesaire. Onlar üzerinde ve geminin üzerinde, gemiler üzerinde biz taşınırsınız. Bunlar tarafından biz taşınıyoruz. Görünüşte biz bizi taşıyan ne hayvanlardan attır eşektir, devedir vesaire. Cenab-ı Allah dileseydi diğer hayvanlar gibi onları da vahşi yapardı. Bizim tarafımızdan veya doğdukları günden beri evcil olarak yaratılamaz veya evcilleştirilemezdi. Dolayısıyla onlardan istifade edemez. Nitekim onlar gibi belki güçlü çok sayıda hayvan var ve biz onlardan ifade edemiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize onlardan yararlanabilmek için onları eğitmek üzere bir akıl, onlara da bize boyun eğdirmek gibi o yapmamış olsaydı bizim ona güçümüzün yetmeyeceği büyük bir imkan hazırlamış. Yoksa insan hangi gücüyle fili, deveyi, bilmem neyi vesaireyi kalkacak istediği gibi yönetecek? Allahü Teala onlara bize itaat ettirmiş olduğu için bu. İşte bunlar Allah'ın varlık ve birliğinin delilleri arasındadır. Ve <Sessizlik> fiha Onlarda sizin için birçok menfaatler vardır. Bir kısmını saydık. Ali teblugu alayha haceten fi sudurikum İçinizdeki bir ihtiyacı onları üzerinde elde edebilmeniz için yarattık. Ve aleyha ve alel fulki, mühmedun o davarlar üzerinde de, dedim ki ya Allah dileseydi, onları bize itaat ettirmez. Demek ki yalnız o hayvanı yaratmış olması değil, o hayvanları bize itaatkar kılmış olması, başlı başına bir nimettir. Tabiatında evcillik olmayan İnsana itaat olmayan hiçbir hayvanı hiçbir güçle sizler evcilleştiremez. Onun için Cenab-ı Allah bunu da bir nimet olarak sayıyor. Ve aleyha ve alel fulki tuhmanun. Hem o ve hayvanlar üzerinden taşınırsınız hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. gemiler başlı başına gerçekten ve büyük bir neymiş. Hele günümüzde bunların önemi, ehemmiyeti, taşımacıklık da ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşıldı. Ve yurikum ayatihi fe'eyyye İşte Allah ayetlerini size böylece gösteriyor siz. Allah'ın hangi ayetini inkar ediyorsunuz ki? Hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz ki? Doğunlukla biz daha baştan beri Rabbimize itaat ederek ve adi yerindeyse sahip olduğumuz misyon olan İslam'ı temsil ve davet noktasında bir imalkarlık yapmayarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Rabbim yardımını hiçbir zaman üzerimizden eksiltmesin. Ve lekum fîhâ Sizin o sizin için yaratmış olduğumuz davarlarda elde ettiğiniz bir takım menfaatler var. Ellerde bir takım menfaatler. Vardır Onlardan yararlanıyorsunuz. Durum bu iken diyor gemilere kadar ha ve yuriikum ayati la Allah size bunlar gibi daha bir çok pek çok Ayetlerini, bütün ayetlerini, görebildiğiniz kadar ayetlerini, bunca ayetini size gösteriyor. Sizler Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebiliyor? Kendinize gelin. Allah'ın ayetlerini inkar edemediğimize göre, kevni ayetlerini inkar edemediğimize göre, nebilere verdiği mucize ve ayet dediği mucizeleri inkar edemediğimize göre, Kur'an ayetlerinin de bir benzerini meydana dediğimizde göre Allah'ın bu üç tür ayeti de bize ona iman edip ona teslim olmamızı zorunlu Demek ki Kur'an-ı Kerim'de temel olarak ayet denilince bu üçünden birisi veya hepsi belki anlaşılır. Veya biz ayetlerden bahsedeceğimiz zaman. Kur'an'ın mucize olan ayetleri. Peygamberlerin esasen mucize olmak üzere gösterdikleri mucizeler, ayetleri ve kainatta ki Allah'ın ilkatinin, gücünün, kudretinin, hikmetinin tecellisi olan ve benzerinin meydana getirilmesinden aciz kalınan ayetler. Siz bunların hangisini inkar edebiliyoruz? Ne demediğinize göre kabul edeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Peygamberlerin mucizeleri de haktır diyeceksiniz. Bu kainatın ayetleri de bizim üzerimizde biricik rahmettir. Muhteşem bir rahmet, lütuf ve esandır. Allah'ın varlık ve birliğinin delilidir diyeceksiniz. Ve bu iki ayetin şeriatini ihtiva eden Kur'an ayetlerine de iman edip hayata gerekleriyle yerine getireceksiniz tabi ki. Şimdi Herkes mi böyle davranıyor? Hayır. Böyle davranmayanların durumu ne olur? Onların durumunda da ibret vardır diyor ayet-i kerime 82. ayet-i kerimede Ve diyor ki Efelem yesîru fil ardi fe durû keyfe kâne min kavî Onlar niçin? Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Niçin dolaşmıyor? yüzünde illa dolaşmak da şart değiller. Buna dair sayısız belgeseller var. Sayısız kanal medyada dolaşan videolar var, şunlar var, bunlar var. Konunun anlatıldığı eserler var, kitaplar var, atlaslar var. Yani, o halde diyor, yeryüzünde yürümeli değiller mi? Niçin yürümüyorlar? Ve yürüyüp de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu bakmıyordular. Piram onlarda ne kaldı? Kalmışsa eğer birkaç çürümüş kemik var bir iki küçük mumya ve piramitler. Piramitler orada sessiz, sedasız, dilsiz duruyor. Ama diyorlar ki bir zamanlar ilah olduklarını iddia edecek kadar küstahlaşanlar işte benim içimde çürümüş veya yanın başında çürümüş Onları bir görün diyor bunun dünyanın dört bir yanındaki bütün harabelerin söylediği dil konuştuğu dil aynıdır hepsinin dilleri bakın benim burada bulunduğum bu gördüğünüz eski eserler bir tanıklıktır bir zamanlar burada sizin gibi kimseler yaşarlardı. Ve bunlar Rablerine itaat etmediler ve işte şu anda onlar onun emrine kalmışlardır. Ne emrederse haklarında o oluyor, o olacak. Sizin için de çareler tükenmeden, zaman bitmeden, ömür nihayete ermeden kendinize gelin. Kendinize çeki düzen verin diyor. Böylelikle geçmişlerin akıbetlerinden istifade edin. Çünkü geçmiştekiler iman etmediler, helak oldular. Arkalarından sadece birkaç tane taş kaldı. Bazılarından o da kalmadı. Onun için birçoğunu da bilmiyoruz helak edilmiş kavimler. Amerika'da İlkalar, Aztekler bilmem neler. İşte Orta Doğu'da İsrail okullarından tutun Firavun'a kadar. Had Semut kavimlerine, Salih kavmine kadar. Uzak Doğu'ya gidin. Budistlerden bilmem nelerden vesaireden bir yığın eserler var. Ama hepsinin ortaklaşa anlattıkları bir şeyler var. Avrupa'da Romalılardan, şurlardan, burlardan, Greklerden kalmış eserler var. İtalyasında, Fransasında her yerde. Kiliseler var, camiler var. Bütün bunlar birer eser. Ve bu eserlerin her birisinin anlattığı bir şey var. O anlattıklarını anlamak, onları dinlemek ve kendimize çeki düzen vermek. Yoksa Bizim eski eserlere karşı durumumuz hikayede anlatılan üç tane gariban, akılları pek çalışmayan saf üç kişinin durumundan daha öteye gitmez. Adam birisi üç tane bu şekilde anlatılır, minare görmüşler. Biri bakmış bakmış, hımm demiş. Bu önceleri kuyuydu, sonra böyle oldu. Öbürü demiş, ya anlamıyorsun, salaksın. Önceki insanlar çok uzundu, oldukları yerde binaydı bu şekilde yapıyor. Biri de diyor ki ikiniz de anlamadınız ya. Onlar bunu önce yerde yaptılar. Sonra mancınıkla veya herhangi bir şekilde yukarı kaldı. Bu şekilde geçmiş eserlere ahmakça bakmak ve yorumlamak onların konuştukları dili anlamamaktır. Onların dili bir hakikati anlatıyor. Biz bir zamanlar yaşadık, dünyada boş yere ve haksız yere kibirlendik, böbürlendik. sonra da helak olduk. Bakın siz bizim gibi yapmayın. En özeti bu. Ortaklaşa bütün tarihi eserlerin ortaklaşa anlattıkları bu. Gerisi feryat. İtengim böyle anlatıyor. Yani o ekser <gülüyor> minhum ve aştı kuvvet ve âşarın fil arz ama âğna onlarmı kânon. bunlardan daha çoktular güçleri de çok daha çetindi yeryüzünde bıraktıkları izleri eserleri etkileri de daha fazlaydı ama bütün bu kazandıklarının kendilerine hiçbir faydası olmadı. Olmadı. Evet. evet. Hakim Toş'un bir zamanlar CEO'su denilen herif beyinde bir kanser çıktı. Yok çıktı. Gitti. Şu günümüzde dediklerine göre konuyla uğraşanların bu tüm dünyadaki Virüsler, koronavirüsleri bir araya getirilse bir çay kaşığını silme olarak doldurmuyorlar. Dünyaya kök söktü. Her bundan dolayı ölen ve hastalanan da bizim için bir ayet ve bir ibret var. Müminse o kişi mümin olarak bize bir şeyler anlatıyor. Kafirse kafir olarak bize bir şeyler anlatıyor ama aynı şeyi anlatıyor. Mutlak baki, mutlak kadir, mutlak nizamı hak olan Allah'tır ve biz O'nun ordusuyuz. Ve lillahi semavati vel ard. Köklerin ve yerin orduları yalnız Allah'ın. Bu Allah'ın ordularından bir çay kaşığı kadar bir şey. Gücümüz, kuvvetimiz, ilmimiz, bilmem neyimiz vesairemiz ne neyi işe yarar? Mümin alsak bile belki yaramayabilir. Fakat o zaman bundan gerekli ibreti aldığımız vakit yani yine hastalanabiliriz ve ölebiliriz. Nitekim ölen müminler de var. Fakat müminin ölümü ile ölüm mü? Mümin ibret almış olarak zaten baştan beri almış olarak ölümüyle neticelenir hayatı. Kafir ise ak edilerek neticelenir hayat. ve onun kazandıklarının faydası vermez müminin kazançlarının ise ahirette faydası olacaktır Çünkü o kazandıklarını Allah değerlendirecek cennete girmeleri için Elbette hiçbirimizin ameli yetmeyecektir Ama Cenab-ı Allah o amelleri bizim ona ibadet ve itaat ettiğimizi onun dinini nizamını şeriatını kabul ettiğimizi ve elimizden geldiği kadar en kamil manada gereklerini yerine getirmek, hayata hakim kılmak için uğraştığımızın belgesidir. Amellerimizin ve imanımızın faydası bu. Yani bizim Allah'ın dinine karşı takındığımız tavrın tanığıdır amellerimiz. O ameller bize tanıklık edecek. Ve bizim Vahiy açısından nasıl bir çizgi üzerinde devam ettiğimizin belgesi olarak işimize yarayacak. Allah belge değeriyle onlara bakacak. Yoksa onların kemiyetiyle, miktarıyla ona uygun bir şekilde mükafat değil, lütfuyla, rahmetiyle onları arttıracak. Ve inşallah bizleri hesapsız, azapsız olarak cennetine dahil edecek ama kafirlere dünyada kazancıkları ne olursun? İster mali olarak çok kazansın, imkanları büyük olsun, güçleri büyük olsun, askeri güçleri büyük olsun, askeri dehaları, stratejileri vesaireleri. Ve inkâne mekruhum litezûle minhul cibal gibi dahi olsa yani hile ve tuzaklarından, plan ve kurgularından dolayı dağlar bile yerinden oluyacak olsa onlara bir faydası olmayacak. Sakın ha kafirler yaptıklarına rağmen, helak olacaklar çalışmalarına rağmen biz de yatalım, iman edelim öyle değil. İman az önce bahsettiğimiz gibi aynı zamanda bize o istikamette çalışma yükümlülüğünü de getiriyor. İşte diyor bu inkarcılara فَلَمَّا <gülüyor> جَاءَتْهُمْ رُسُلُّهُمْ بِالْبَلِّنَاتِ Apaçık delillerle Resulleri kendilerine geldiğinde فَرِحُوا bima عِنْدَهُمْ min الْعَلْمِ Tahim oldukları bilgiyle şımardılar, sevindiler. Burada eğer kafirler için ise bu cümle bu şekilde manası verilir. Bazı müfessirler haripu <gülüyor> rasullere ve tabi olanlara, o rasullere uyanlara yorumlamıştır. O müminler, kafirler ve deliller gel, deliller geldiğinde onlara Müminler de o deliller istikametinde sahip oldukları güzel bilgiyle o bilgi istikametinde hareket etmekten dolayı kafirlerin de helak edileceğini bildikleri için sevinirler. Ve haqa bihimme ke'lmi kafirlere ait. Ve o kafirlere Allah ettikleri şey kafirleri çepeçevre kuşattı. Ama ayet kelimenin kerimenin yeknesak olması açısından hepsinin kafirler hakkında anlaşılması Allahu Alem daha uygun görülmüştür. O kafirlere, rasulleri apaçık delillerle gelip de o kafirler de buna rağmen kendilerinden kendilerinin sahip oldukları ilme, bilgiye, bilime bugünkü kafir asrının insanların, asrın kafir insanların sahip oldukları bilgiyle şımarmaları ve bilgiyi çok büyük bir güç görmeleri gibi bilgi güçtür. Kasa sandıkları gibi kendilerini Allah'ın azabına karşı koruyacak, Allah'a karşı koruyacak bana şey edecek bir güç değildir. Bunların <gülüyor> bin geldikleri şey de bunları tepe çevre uyandırdı. Alamma <gülüyor> bizim azabımızı gördüklerinde alu amennâ billahi İmanın fayda vermeyeceği yerlerden birisi bu. Azap geldiği zaman helak edici azap geldiği zaman Kafirlerin artık azabı gördükten sonra imanlarının bir faydası olmaz. Onlar bizim azabımızı, intikamımızı gördüklerinde bir ve olarak Allah'a iman ettik. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِيْمُشْرِكِينَ Ortak koştuğumuz varlıkları inkar ettik Bunu o azabı görmeden önce yapmalıydılar. O zaman faydasını görürlerdi. İman dediğimiz gibi azabın geldiği sırada veya ölüm döşeğinde kişi artık dünyaya döneceğinden yana ümidini kestiği bir haldeyken imanın ve tövbenin faydası olmaz. İşte diyor ki فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعْهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَأْسَنِ Dedik ya yani onlar bizim intikamımızı, azabımızı gördükleri vakit imanı, imanlarının onlara bir faydası olmaz, olmadı. olmadı. İman ihtiyar halinde yani tercih edebilme imkanın olduğu zaman fayda verir. Izdırar halindeki imanın bir faydası olmaz mecburiyet ve çaresizlik karşısında iman etmekten başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Azap geldi çünkü. Resullerin söylediklerinin hak olduğunu gördü. Bunun faydası olmaz. Ayet-i Kerime'de böyle diyor. Felem yeku yenfe'uhum imanuhum lemmâ ra'ev ba'sana. İşte sünneten lâhi kad khalet fi ibâdi Eskiden beri kulları arasında devam edip gelen geçerli olan Allah'ın sünnetine bak ve kendini zalimlerin başına gelen azaptan koru demek. O sünnete bak ve ondan gerekli ibreti al. O sünnetten gerekli ibreti almak nasıl olur? Dediğimiz gibi Kendine gelerek Allah'ın dininin gerekleri neyse dediği gibi iman nasıl oluyorsa böylece iman edip gerekleri yerine getirmek. Böyle olmadı. Azap geldi. Allah'ın sünneti gereği helak edildiler. Ve khasirahun alikelke. İşte kafirler orada hüsrana uğradılar. Zarar etti. Ayet-i Kerime muhtevasına uygun vurgularla sona eriyor. Çünkü bu ayet-i kerimenin de Kur'an-ı Kerim'in de kastı küfrün akıbetinin vehametini anlatıp imanın neticesinde elde edilecek olan saadeti hatırlatmaktır. Ayet-i kerime böylelikle her ikisini de ayet-i kerimeler karşılaştırmasını yaparak Sona ermektedir. Ve diyor ki sona ererken ayet-i işte ey bu yüce sözlerin muhatabı. Sen surenin ortasında Firavun kavminden iman eden o yüce zatın iman adına dile getirdiği hususları dikkate al gereklerini yerine getir. Gereklерini yerine getirmeyip, onları dikkate almayacak olursak, sen de Allah'ın sünneti gereği üsraana uğrayacaklardan olursun. Tıpkı Firavun'un o iman eden Firavun kavminin o iman eden yüce zatı, amini haberdar, amini haberdar ettiği gibi, sen de bu gerçekten haberdar ol ve ulaşabildiğin kadar kime ulaşabiliyorsan, bu hataplarını da bu hakikatten. Haberdar. Böylelikle bu mübarek sure 40. de bizim bu konuda yapacağımız açıklamalar itibariyle nihayete ermiş bulunuyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in tesirini üzerimizde halka eylesin. Kur'an-ı Kerim'in istediği gerçek öminlerden eylesin. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in hayatımızda bir şeriat ve bir yol olsun. Ya Rabbi Kur'an'ından bilemediğimizi, öğrenememiş olduğumuzu öğret, öğrenmeyi nasip et. Gece gündüz, her vakit ve her zaman bunu bol bol okuyup üzerinde tefekkür etmeyi, kafa yormayı, ve onu hayatımıza taşımayı nasip ve müyesser eyle. Önümüzdeki ders inşallah 41. sure olan Hussilet suresine başlayacağız. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Anna Yasifun. Selamun alel muhselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geceniz hayır olsun. Alan günleriniz mübarek olsun. Rabbim iman ile huzuruna varmayı hepimize. Kasibe müyösver eylesin.